Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri. Eser İsmet Çalapkulu. Ön söz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu tarafından alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Sen olmasaydın mahlukatı yaratmazdım hitabına mazhar olmuştur. İlk insanın yaratılışından beri hep beklenmiş ve mübarek adı anılmıştır. Geçmiş peygamberlerin hepsi onun geleceğini, özelliklerini ve vasıflarını ümmetlerine ayrıntılarıyla anlatmışlardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ve gelecek insanların en üstünüdür. En mükemmeli ve en faziletlisidir. Her şey onun yüzü suyu hürmetine Sevgiyle yaratılmıştır. Hayatı boyunca vermiş olduğu mücadelede çok büyük zorluklarla, engellerle karşılaşmıştır. Fakat İslamı anlatmaktan ve tebliğ etmekten memmiştir. Mükemmel ve eşsiz bir ahlaka sahiptir. Allahu Teala, Kalem Suresinin dördüncü ayetinde ve hiç şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin buyurmaktadır. Ahlak bakımından olan üstünlüğünü anlatmak asla mümkün değildir. Bizden biri gibi yaşamış ve ben de sizin gibi biriyim diyerek tevazu göstermiştir. Halbuki Allah Celle Celaluhu katında insanların en hayırlısıdır. Kendi çocuklarını canlı bir şekilde toprağa gömen vahşi, Cahil topluluğu dünyanın en medeni milleti haline getirmiştir. Sadece bu olay mucize olarak bütün insanlara yeterlidir. Bu cahil, vahşi insanlara adaleti, huzuru, barışı, kardeşliği ve yardımlaşmayı öğretmiştir. Yetiştirdiği sahabeler kıyamete kadar bütün beşeriyete yaptıkları hareket ve davranışlarıyla doğru yolu gösteren birer model insan olacaklardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celalüh’ün emirlerini bütün insanlara tebliğ etmekle görevlendirilmiş en son peygamberdir. İnsanlara mutluluğa ve huzura giden doğru yolu göstermiştir. Yeni değerlerin bizatihi uygulayıcısı olmuştur. Mucizeler onun hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Allah Celle Celaluhu birçok mucize ile, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi desteklemiştir. Düşmanları susturmak ve müminlerin imanlarını kuvvetlendirmek için çok sayıda mucize göstermiştir. Bilhassa zaruret halinde pek çok mucizeler göstermiştir. Mucizelerin bazılarını yiyecek ve su ile ilgili olanlarını sadece sahabelerin bir kısmı görüp şahit olmuşlardır. Diğer mucizelerin büyük bir kısmı ise müşrikler tarafından görülmüştür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğünü anlamak için biz sadece bazı mucizelerini naklettik. Allah Celle Celaluhu bizi ve cümle Müslümanları onun sallallahu aleyhi ve sellem şefaatinden mahrum etmesin. İsmet Çalapkulu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şemaili Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ve gelecek bütün insanların en büyüğüdür. Allah Celle Celaluhu katında insanların en üstünü ve en faziletlisidir. Allah tarafından en mükemmel bir şekilde yaratılmıştır. Vücut yapısı bütün azaları gayet güzel ve birbirine uyumluydu. Mübarek yüzü ayın on dördündeki dolunay gibi parlıyordu. Orta boyluydu. Ne uzun ne kısaydı başı büyüktü. Saçları ne düz ne de kıvırcıktı. Hafifçe dalgalıydı. Saçını uzattığı zaman kulak memelerini geçiyordu. Bazen de omuzlarına kadar uzatıyordu. Alnı geniş ve kaşları kavisliydi. Kaşlarının arası açıktı. İki kaş arasında bir damar vardı. Kızdığı zaman kan hücumundan şişen damar açıkça görünürdü. Burnu ince, ortası biraz yüksekti. Gür sakallıydı. Gözleri iri, siyah ve sürmeliydi. İki gözünün beyazında hafifçe bir kırmızılık vardı. Kirpikleri uzundu. Düz yanaklıydı. Ağzı geniş, dişleri inci gibi beyaz, parlak ve araları açıktı. Boynu biraz uzundu ve berraklığı gümüş gibi parlıyordu. Normal yapılıydı. Orta derecede şişman, karnı ve göğsü müsaviydi. Göğsü geniş ve karnı göbeksizdi. İki omuz arası genişti. Omuzları, etli ve omuz kemikleri iriydi. Mübarek göğsünden göbeğe kadar uzanan ince bir kıl çizgisi vardı. Omuzlarında kıl vardı. El ve ayak parmakları kalındı. Avuç içleri etli ve genişti. Kolları uzun ve ayak bilekleri inceydi. Ayaklarının ortası su geçecek kadar fazla çukurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürürken sağa sola bakmazdı. Önüne doğru eğilerek yürürdü. Adımlarını canlı bir şekilde atar, merdiven basamaklarından iner gibi giderdi. Sağa veya sola bakacağı zaman bütün vücuduyla dönerek bakardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin teninde güzel bir koku vardı. Mübarek derisi yumuşak, misk ve amberden çok daha güzel kokardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelişi kokusunun güzelliğinden anlaşılırdı. Peygamberimizin iki küreği arasında peygamberlik mührü yer alıyordu. Bu mühür sağ omuzuna daha yakındı. Kırmızı tümsekçe bir et parçasıydı. Üzerinde ve o peygamberlerin sonuncusudur yazılıydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saç ve sakal bakımını muntazam yapardı. Mübarek sakalı gayet güzeldi. Saç ve sakalı siyahtı. Ömrünün sonlarına doğru saçlarından ve sakalından sadece 17 tane beyaz kıl vardı. Hz. Ali radiyallahu anh'ın torunlarından İbrahim anlatırken onu şöyle tavsif ederdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne aşırı derecede uzun ne de kısaydı. O bulunduğu topluluğun orta boylusuydu. Saçları ne kıvırcık ne de düzdü. Hafifçe dalgalıydı. Mübarek yüzleri kırmızıya çalar şekilde beyaz, gözleri siyah, kirpikleri sık ve uzundu. Omuz başları iri yapılıydı. O insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak tabiatlısı ve en arkadaş canlısıydı. Kendilerini ansızın görenler onun heybeti karşısında çok şiddetli heyecanlanırlar, üstün vasıflarını bilerek sohbetinde bulunanlarsa onu her şeyden çok severdi. Onun üstünlüklerini ve güzelliklerini tanıtmaya çalışan kimse, ben gerek ondan önce gerek ondan sonra onun gibi birisini görmedim demek suretiyle onu tanıtma hususundaki aczini ve yetersizliğini itiraf ederdi. Tirmizi. Enes bin Malik radiyallahu an anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orta boyluydu. Uzun da değildi, kısa da değildi. Hoş bir görünüşü vardı. Saçı ise ne kıvırcık ne de düzdü. Mübarek yüzlerinin rengi ise nurani beyazdı. Tirmizi. Hazreti Hasan radiyallahu anh naklediyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaratılıştan heybetli ve muhteşemdi. Mübarek yüzü dolunay halindeki ayın parlaklığı gibi nur saçardı. Orta boyludan uzun, ince uzundan kısaydı. Saçları kıvırcıkla düz arasıydı. Şayet kendiliğinden ikiye ayrılmışlarsa onları başının iki yanına salar, değilse ayırmazlardı. Uzadıkları takdirde saçları kulak yumuşaklarını geçerdi. Peygamber efendimizin rengi pek beyaz ve parlak renk idi. Yani nurani beyazdı. Alnı açıktı, kaşları hilal gibi gür ve birbirine yakındı. Boynu sarı mermerden meydana gelen heykellerin boynu gibi gümüş berraklığındaydı. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumlu olup yakışıklı bir yapıya sahipti. (Tirmizi) Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem'in peygamberliğinden önce ve doğumu sırasında meydana gelen olağanüstü hadiseler. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem'e peygamberlik vazifesinin verilmesinden önce insanların ahlaki durumunu bilmekte çok fayda vardır. Böylece Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem'in maddi ve manevi yönden nasıl büyük inkılap yaptığı daha iyi anlaşılacaktır. O dönemde dünyanın sayılı devletleri arasında İran, Bizans, Mısır, Çin ve Mezopotamya vardı. Tüm insanlar bir inanç sapıklığı içindeydi. Güneşe, aya, yıldızlara ve putlara tapıyorlardı. Hatta helvadan yaptıkları putlara tapar ve daha sonra bunları yerlerdi. Zina, hırsızlık, içki, kumar, gasp, tefecilik ve adam öldürmek gibi ahlaksızlıklar sıradan bir iş gibiydi. Kız çocukları çukur kazıp diri diri toprağa gömüyorlardı. Vahşi hayvanların dahi yapamayacağı bu şeyleri yapıyorlardı. Kadınlar eşya gibi alınıp satılıyordu. Hiçbir sosyal hakları yoktu. İnsanları bu ahlaksızlık bataklığından kurtaracak en kısa zamanda maddi ve manevi inkılap yapabilecek biri bekleniyordu. Bu zor ve ağır görevi de ancak Tevrat, İncil ve Zebur'da zikredilen ve bütün peygamberlerin ayrı ayrı müjdelediği en son peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yapabilirdi. İnsanlık açıkça bu kurtarıcıyı an an bekliyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifleri sırasında annesi Amine Hatun'un yanında cennetle müjdelenen Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifa Hatun'la Osman bin Ebil As'ın annesi Fatma Hatun vardı. Öyle ki doğum esnasında doğu ve batı arasına nurla dolmuştur. Her taraf gündüz gibi aydınlanmış hatta Şam'ın sarayları o nurla görülmüştü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetli ve göbeği kesilmiş olarak doğdu. Sırtında iki kürek kemiği arasında tam kalbinin hizasında peygamberlik mührü bulunuyordu. Böylelikle Hazreti Adem aleyhisselamdan beri yolu gözlenen, insanları vahşetten en medeni toplum haline getiren, geçmiş ve gelecek insanların Allah Celle Celaluhu katında en şereflisi, Taşıdığı peygamberlik nuruyla kıyamete kadar insanları aydınlatacak olan o güneş doğmuş oldu. O gece İran hükümdarının Medyan şehrindeki çok sağlam bir şekilde yapılmış olan Kisra Sarayı'nın 14 sütunu yıkıldı. İran'da yaşayan mecusilerin bin seneden beri yanmakta olan ateşleri o gece sönüverdi. Kabe'de Kurşunla perçinlenmiş olan putların hepsi yüzüstü yere yıkıldı. Müşriklerin takdis ettikleri sağ ve gölü kurudu. Şeytan ve cinlerin artık gökteki melekleri dinleyerek haber almaları yasaklandı. Doğum esnasında meydana gelen bu olağanüstü hadiseler asla tesadüf değildir. Geçmiş peygamberler vasıflarıyla birlikte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini ümmetlerine bildirdikleri için Yahudi alimleri onu kendi öz çocukları gibi tanıyor ve geleceğini an an bekliyorlardı. Doğum gecesi Yahudi alimleri bir yıldızın gökte çok parlak olarak doğduğunu gördüklerinde en son peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiğini anladılar. Kureyş topluluğundan o gece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğunu öğrendiklerinde onu görmek için annesi Amine Hatun'un evine gittiler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sırtında iki kürek kemiği arasında tam kalbinin hizasında bulunan peygamberlik mührünü gördüklerinde üzülerek peygamberlik beni İsrail'den gitti dediler. Mekke havası çok sıcak olduğu için yeni doğan çocuklara yaramıyordu. Mekke halkı çocuklarını havası güzel ve ahlakı bozulmamış çölde yaşayan kabilelere veriyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dedesi Abdülmuttalip bu adetlere uyarak Sa'd kabilesinden süt annesi olacak olan Halime'ye verdi. Onun çocukluğu başka çocuklara benzemiyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt annesinin sadece sağ tarafında bulunan memesini emer, sol tarafındakini ise diğer süt kardeşi Damra'ya bırakırdı. Bir gün süt kardeşi Damra ile birlikte koyun otlatmaya gitmişti. Gökten üç melek inerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünü göbeğine kadar manen yardıklarını, kalbini çıkardıklarını, İçinden şeytana ait olan siyah bir kan parçasını çıkarıp attıklarını söyledi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesi Amine Hatunla birlikte Medine'de bulunan dayılarının yanına misafirliğe gitmişti. Bir Yahudi alimi Peygamberimizi görünce hemen dikkatini çekti. Onunla ilgilenmeye başladı. Sırtına baktı. Peygamberlik mührünü görünce bu. Ümmetin son peygamberidir, dedi. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi yaşındayken gözleri ağrıyordu. O dönemde Mekke'de göz ilacı yapan bir rahip vardı. Dedesi Abdülmuttalip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi alıp rahibin bulunduğu kiliseye götürdü. Kilisenin kapısı kapalıydı. Açmak için uğraştılar fakat kilisenin kapısını açabilen olmadı. O sırada kilise şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. İçeride bulunan rahip korkusundan koşarak dışarıya çıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alnında ve gözlerinde parlayan peygamberlik nurunu görünce dedesi Abdulmuttalip'e bu çocuk en son peygamber olacaktır müjdesini verdi. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaşındayken amcası Ebu Talip ile birlikte Kureyş'in ticaret kervanıyla Şam'a gitmek için yola çıktılar. Şam topraklarında bulunan Busra kasabasında Hristiyanların en alimi Bahira adında bir rahip vardı. Bahira, gelmekte olan ticaret kafilesi yaklaşınca beyaz bir bulutun onları takip ettiğini gördü. Kervan gelip ağacın altında konaklayınca bulutun ağacın üzerini gölgelediğini fark etti. Bahira, Kureyş kafilesine hemen bir sofra hazırlayıp onları yemeye çağırdı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi eşyaların yanına bırakarak kafilede bulunan şahıslar davet edilen yere gittiler. Bahira, görmek istediği şahsı aralarında bulamayınca, ''Gelmeyen kimse kaldı mı?'' diye sordu. ''Eşyalarımızı bekleyen küçük bir çocuk kaldı.'' dediler. Bahira, onun da yemeye gelmesini rica etti. Getirmeye gittiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağacın altından kalkıp davet edilen yere gitmeye başlayınca kafileyi gölgeleyen bulutun hareket ederek onu takip ettiğini müşahede etti. Bahira büyük saygı ve hürmetle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i karşıladı. Yemek yerken hal ve hareketlerini dikkatle izledi. Alnındaki ve gözlerindeki parlayan nübüvvet nurunu görünce Kitaplarda yazılan en son peygamberin vasıflarına uygun düştüğünü anladı. Tam emin olmak için sırtına baktı. Peygamberlik mührünü görünce amcası Ebu Talib'e, ''Bu ümmetin peygamberi olacaktır.'' dedi. Yahudi alimleri bunu tanıyıp kötülük yapabilirler diye, memleketine geri götürmesi için tavsiyede bulundu. Ebu Talib bu tavsiyeye uyarak mallarını orada satıp, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'ye geri döndü. Hazreti Hatice dul, zengin ve çok iffetli bir kadındı. Ticaret kervanlarına servetiyle ortak oluyordu. Şam'a mal gönderecekti. Bu işi yapacak emin bir kişi arıyordu. Yakınlarının tavsiyesi üzerine bu işi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Ayrıca Hazreti Hatice, ticaret işlerinden anlayan kölesi Meysere'yi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına yardımcı olarak verdi. Böylelikle ticaret kervanı Şam seferine çıktı. Busra kasabasında bulunan Panayır'a gelip tezgahlarını açtılar. Daha önce burada bulunan manastırın rahibi Bahira ölmüş, onun yerine alim olan Nastura adında bir rahip geçmişti. Rahip Nastura daha önceden ticaret nedeniyle oraya gelen Meysere'yi tanıyordu. Yanına çağırarak zeytin ağacının altında oturan şahsın kim olduğunu sordu. Kureyş kabilesinden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söyledi. Gözünde hastalığa dayalı olmayan bir kızarıklık olup olmadığını sordu. Meysere, evet gözünde kızarıklık vardır deyince, o en son peygamberdir dedi. Ticaret kervanı alışverişini yapıp bitirdikten sonra bu sıradan ayrılarak Mekke'ye doğru yola çıktılar. Meysere kızgın güneşten kervanlarını iki meleğin bulut şeklinde onları gölgeliyerek koruduğunu gördü. Bu bulutu izlemeye başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem durursa bulut da üzerinde duruyor, yürürse bulut da onunla birlikte hareket ederek yürüyordu. Kervanı gölgeleyen melekler Kızgın güneşten peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korumak için görevlendirilmişlerdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi bizzat mucizeydi. Yüzünde parlayan peygamberlik nurunu gören sahabeler artık ondan başka bir mucize beklemiyorlardı. Bulunduğu yere rahmet inerdi. Kıtlık döneminde oturduğu yemek sofrasında bereket olur ve herkes rahatlıkla doyardı. Hangi işin yapılması için gönderilirse, Allah'ın izniyle o iş mutlaka olurdu. Kaybolan hayvanları aramaya gönderildiğinde hemen bulur getirirdi. Duasıyla yağmur yağardı. Ağaçlar ve taşlar ona selam verirlerdi. Peygamber olmadan önce meydana gelen bu olaylar asla bir tesadüf değildi. açık ilahi mucizelerdi. Kur'an eşsiz bir mucizedir. Allah Celle Celaluhu yarattığı her kavme mutlaka onlara emir ve yasaklarını bildiren bir peygamber göndermiştir. Peygamber göndermediği hiçbir kavim yoktur. Onun için hiç kimse kendisini mesuliyetten kurtaramaz. Gönderdiği her peygamberse davasını ispatlamak için mutlaka mucizeler vermiştir. Mucize insan tarafından yapılması mümkün olmayan olağanüstü bir haldir. Zaruret halinde kafirlere aciz bırakmak, müminlerin ise imanını arttırmak için yapılır. Diğer bütün peygamberlerin göstermiş oldukları mucizeler gelip geçiciydi. Belli bir zamana mahsustu. Yani orada hazır bulunan insanlar tarafından bir anda görülmüş, sürekli olmadığı için orada bitmişti. Halbuki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an mucizesi böyle değildir. Kıyamete kadar devam edecektir ve insanlara her zaman yol gösterecektir. Çünkü Kur'an en son ilahi kitap olduğu için her asrın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir şekilde Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmiştir. Diğer semavi kitaplarsa böyle değildir. O zamanki kavmin ihtiyaçlarına göre gönderilmiştir. Kur'an herkesin rahatlıkla okuyup anlayabileceği bir şekildedir. Her dönemde yüzbinlerce Müslüman tarafından ezberlenmektedir. Bu sadece Kur'an'a mahsus olan bir özelliktir. Her insan kendi kültür seviyesine göre Kur'an'dan istifade edebilir. Çünkü manasıyla amel, nazmıyla ibadet edilir. Bir alim Kur'an'ın manasından kendi bilgisi ölçüsünde istifade edebilir. Bir cahilse Kur'an'ın nazmını okumak suretiyle ibadetini rahatlıkla yapabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Arabistan'da şiir ve edebiyat çok gelişmişti. Kur'an ise her insanın rahatlıkla anlayabileceği bir şekilde muhteşem üslupla indirilmiştir. Edebiyatçıların kullandığı nazım, şiir ve nesir şeklinde değil de bunların arasında bulunan bir üslupla gelmiştir. Kur'an'ın okunduğu zaman insanın kalbine nüfuz ederek olağanüstü etki yapmaktadır. İlk dönemlerde Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmında insanlar Kur'an'ın muhteşem edebi yapısı karşısında teslim olup Müslüman olmuşlardır. Kur'an'ın hiçbir zaman bir harfi bile değiştirilemez. Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Hicr Suresi 9. Ayet Kur'an'ı biz indirdik ve muhakkak biz onun koruyucuyusuyuz. Kur'an 15 asır önce ümmi olan yani okuma yazma bilmeyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ edilmiştir. O tarihten bugüne kadar hiç kimse onun bir benzerini meydana getirememiştir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi 88. ayet de ki, ''Eğer bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirine arka verip yardım etseler, yine de bunun bir benzerini getiremezler.'' buyuruyor. ''Bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler Kur'an'ın benzerini asla yapamazlar, hatta taklit dahi edemezler. Bilhassa Arap edebiyatına vakıf olan şair ve hatipler Kur'an'ın o muhteşem akıcı üslubuna hayran kalmışlar ve teslim olup iman etmişlerdir.'' Okuma yazma bilmeyen bir peygamber tarafından Kur'an'ın tebliğ edilmesi ap açık bir mucizedir. Pozitif ilimler ilerledikçe Kur'an'ın mucizevi değeri daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü ayrı ilimlerden açıklamalar yaptığı halde hiçbir konuda hataya düşmemiştir. Çelişkisiz ve ihtilafsız mucizevi bir kitaptır. İçinde tek bir hata yoktur. Kur'an'ın indiği dönemde astronomi, jeoloji ve fizik ilmi yok denecek kadar azdı. Buna rağmen Kur'an'ın bütün ilimlerin sonuçlarını mucize olarak zikretmiştir. Bu bilimsel gerçekler daha sonra ancak 20. yüzyılda keşfedilmiştir. Bunlardan birkaç tanesini zikredelim. Kıyamet Suresi 4. Ayet Evet, biz onu parmak uçlarını bile derleyip eski hale getirmeye kaderiz. Bu durum ancak 19. yüzyılda keşfedilmiştir. Yaratılan tüm insanların parmak uçları birbirinden farklıdır. Bilhassa polis ve jandarma parmak izini yanılmaz bir kimlik tespiti olarak kabul etmektedir. Parmak izi bütün adli olaylarda delil olarak kullanılmaktadır. Nur Suresi 45. Ayet Allah her canlıyı sudan yarattı. Bilim dünyası bu sonuca ancak mikroskop bulunduktan sonra ulaşabilmiştir. Yasin suresi 36. ayet Bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim. Her şeyin çift yaratıldığını Kur'an bildirmiştir. Fizik ilmi ise ancak son asırda bu durumu ispatlayabilmiştir. Neml suresi 88. ayet Dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Dünyanın yerinde sabit olmadığını, dönüşünü haber vermektedir. Zariyat Suresi 47. Ayet Ve evreni, göğü kuvvetimizle kurduk. Muhakkak ki onu genişletmekteyiz. 20. yüzyılda ancak pozitif bilimdeki hızlı ilerleme sonucu evrenin genişlediği tespit edilmiştir. Kur'an ayetlerinin indirildiği dönemde insanlar tarafından bilinmesi mümkün olmayan dünya ve evren hakkında kesin bilgileri vermektedir. Yine Kur'an ayetlerinde gökle yer bitişik haldeyken birbirinden ayrıldıkları, kara deliklerin söndürülmüş yıldızlarla oldukları, yeryüzü ve gökyüzünün yedi kat olarak yaratıldığını, dağların kazık şeklinde yeryüzü derinliklerine uzandıkları ve insanın ana rahmindeki gelişimini anlatmaktadır. Bu bilgiler, pozitif ilim tarafından ancak 19. ve 20. yüzyılda keşfedilmiştir. Kur'an, geçmiş bir kısım peygamberlerin ve bunlara ait ümmetlerin hayat hikayelerini anlatmıştır. Haksız yere bir kısım peygamberlerin öldürüldüğü, bir kısmında zulüm ve iftiraya maruz kalındığı bildirilmiştir. Tevrat ve İncil'in tahrif edildiği, kafir olan ümmetlerin nasıl feci bir şekilde yok edildiklerini adeta gözlerimizin önünde sermiştir. Kur'an, geleceğe ait bir kısım haberler de vermiştir. Mekke'nin fethedileceğini, Fetih Suresi, Ayet 27'de daha önce İranlılara yenilen Rumların yakında İranlıları yenip galip gelecekleri Rum Suresi Ayet 14'te bildirilmiş, Bedir Savaşı'nı Müslümanların kazanacaklarını Kamer Suresi Ayet 45'te gaybi olarak Kur'an haber vermiştir. Kur'an o tarihte hiçbir insanın ve cinin bilmesi mümkün olmayan gaybi bilgileri de vermiştir. Verdiği bu haberlerin hepsi aynen çıkmıştır. Bu da Kur'an'ın eşsiz bir mucize olduğunu gösterir.